Allah'ın kelamı yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemdir. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat fenalettir, her dalalette ateştedir. Hepinize selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Hepiniz hoş geldiniz. Kardeşlerim bugün kavramlar dersine devam ediyoruz. Dinde çok çok önemli kelimelerden bir tanesi bugün isteyeceğimiz konu belam. Duydunuz mu kelimeyi hiç? Duyan var mı? Yani duyanlar en az şöyle bir şeyler çağrıştırıyor değil mi? İyi bir kelime değil. Yani birine belam denmesi hiç de o insanın ne yapmış hoşuna gitmez. Böyle kelimelerden bir tanesi. Aleykül selamu buyurun. Hoş geldiniz. Aleykül selamu şimdi başladık biz de. Hoş geldiniz. Geliyor mu diye sordum. Konumuz belam ve kavramlarda da bir kelimeyi işlediğimizde muhakkak Allah Azze ve Celle'nin kitabında o kelimeye mana veren ayet ya da hadis veya her ikisinde ne yapmak zikretmek e, zorundayız. Kim ölmüş? Evet. Ayet-i Kerime'de Aleykümselam Arat Suresinin 175'ten 178'e kadar gelen ayetlerde onlara Yahudilere kendilerine ayetlerimizden verdiğimiz ve fakat onlardan sıyrılıp çıkan o yüzden de şeytanın takibine uğrayan ve sonunda azgınlardan olan kimsenin Belam'ın haberini oku. Bileseydik elbette onu ayetlerden yükseltirdik. Fakat o yere saplandı ve hevesinin peşine düştü. Onun durumu, üstüne versen da, kendi haline bıraksan da, dilini sarkıtıp soluyan köpeğin durumu gibidir. İşte ayetlerimizi yalanlayan favmin durumu budur. Bu kıssayı anlat. Umulur ki, düşünür, ibret alırlar. Ayetlerimizi yalanlayan ve kendilerine zulmetmekte olan favmin durumu ne kötüdür. Allah kimi hidayete erdirirse doğru yolu bulan odur. Kimi de saptırırsa işte onlar ziyanı uğrayanlardır. İkinci ayet-i kerimemiz Cuma suresinin beşinci ayet kelimesi. Kendilerine Tevrat yükletilen, sonra onu taşıyamayanların, kitabın hükümleriyle amel etmeyenlerin durumu koca koca kitaplar taşıyan eşeğin durumu gibidir. Allah'ın ayetlerini yalanlamış olan kavmin durumu ne kötüdür? Allah zalimler topluluğunu doğru yola iletmiş Cuma Suresinin 5. ayeti kelimesi. Evet. Hakikaten İslam istilahında çok çok önemli bir kelimedir. Ve Müslümanların çoğunun inandığı, alim dediği insanların verdiği fetvalarla yanlış yola düşmesinin hatta bidatlara, hatta şirke küfe düşmesinin altında yatan, hep inandıkları sorgulamadıkları doğru deyip ağzından çıkanı kabul ettikleri alimler topluluğudur. Yani belam dediğimizde insanları saptıran, hak yoldan inhiraf ettiren insanları yani bin dinini dünya için satanlara dinde verilen isimlerden Belan tarihe baktığımızda Kur'an tarihine Musa Aleyhisselam'ın zamanında yaşamış ve sonradan irtidat etmiş olan ilim adamıdır diye gelir ve Arap suresinin 175 176. ayetleri münasebetiyle ismi birçok tefsir kitaplarına girmiş ve Belam İbni Bağura veya Belam İbni Eber diye de gelmiştir. Aleyküm selam buna mıdır? Oğuz hoş ee, Yemen diyarından veya Kenan ilinden Allah'ın dinini öğrenmiş, ilim, irfan sahibi ve dua ettiğinde Allah'ın indinde duası kabul olan bir adam olarak gelir. Bu kişi. Evet. Ben ama konu teşkil eden ayet meallerini biraz önce okuduk. Onlara şeytanın peşine taktığı ve kendisine verdiğimiz ayetlerden sıyrılarak azgınlardan olan kişinin olayını anlatıyor. Yani Allah Azze ve Celle bu olayı Resulüne ümmete ne yap? bilsinler. Yani istemiş olduğu amelle öğrendiği ilimle öyle bir konuma gelmiş ki bu adam hakikaten Allah'ın rızasını kazanmış. Hakikaten de ettiği dua Allah indinde kabul olmuş. Ama öyle bir dönem gelmiş ki çok rahatlıkla ne yapmış? Dinini çatabilmiş. Benimle alakalı birçok kıssalar geliyor. Çoğu da uydurma, zayıf, İsrailiyyattan gelen rivayetler. Bu Bunlardan bir tanesi Musa aleyhisselam'ın Kenanler'in Şam'daki topraklarına girmişti. Bu sırada Belam El Belka köylerinden Bala'da bulunuyordu. Kenanlerden bazıları Belam'ın yanına gelerek Ey Belam bize Musa İbni İmran İsrailoğulların başında olduğu halde bizi yurdumuzdan sürme öldürmek üzere geldi. Bizim ülkemize İsrailoğullarını yerleştirecek. Selim kavmin olan bizlerin ise yerleşecek bir yeri yok. Sen duası kabul edilen bir adamsın. Onları def etmesi için Allah'a dua edebilirler. Belam diyor ki, yazıklar olsun size. O Allah'ın elçisidir. Melekler ve müminler de onunla beraberdir. Onlar aleyhine nasıl dua edebilirim? Bildiğimi bana Allah öğretti diye ret cevabı veriyor. Favmi ise dua etmesini ısrar ediyor. Ve Belam da Eşeğine binerek İsrailoğullarının çıkmakta olduğu dağa doğru gidiyor. Bu dağ ise Kusban dağıdır. Biraz gittikten sonra eşek çöküyor, gitmiyor. Yine eşeğini kaldırıyor. Biraz ilerledikten sonra yine eşek çöküyor. Aleyküm selam ve rahmetullahi Belam yine eşeğini kaldırıyor, biniyor, hareket ettiriyor. Eşek yine çöküyor, gitmiyor. Ve yine eşe yerinden kalkıncaya kadar dövüyor. Alif Selam'la Nihayet eşek Belam aleyhinde bir delil teşkil etsin diye Allah'ın izniyle konuşarak şöyle diyor. Ey Belam nereye gidiyorsun? Meleklerin önünde durarak beni yönünden çevirdiklerini görmüyor musun? Allah'ın elçisiyle müminler senin kavmin aleyhinde dua etmektedirler. Fakat Belan bunu aldırış etmeden eşeğini döverek yoluna devam ediyor ve neticede eşek onun huspan dağına çıkarıyor. Musa Aleyhisselam'ın ordusunun ve İsrailoğlunun karşısına götürüyor. Belan onlara beddua etmeye başlıyor. Fakat İsrailoğullarına beddua ederken Allah onun dilini kendi kavme aleyhine çeviriyor. Ve Yanında bulunan halk onun kendi aleyhlerine beddua etmekte olduğunu görünce Ey Belam ne yaptığını biliyor musun? Sen İsrailoğullarına hayır duada bize ise bedduada bulunuyorsun dediler. O ben bunu kendi ihtiyarımla yapmıyorum. Allah dilime hakim oldu dedi. Bunun üzerine dili ağzından çıkararak görüş üzerine şarttı. Sonra kavmine dünya zahiret benim elimden gitti. Artık hileye başvurmaktan başka çare yoktur dedi. Yani yanına gitsen de dilini çıkarıp söylür. Uzaklaşsan da dediği yer burası. Evet. Her ne kadar müfessirler ayetlerin uzun sebebi olarak daha çok belam isim üzerinde dursalarda söz konusu ayetlerde anlatılmak istenen belam bununla alakalı gelen kişalardır ama Genelde bu kıssaların hepsine baktığımızda hep israiliyat olarak birçok eklemelerle bizlere gelmiş kardeşlerim. Ee, öte yandan ayetlerde bahsi geçen belamın dışında Umeyye İbni Ebu Tisalt, El er Ebu Amur, İsrail oğullarından duası makbul bir kişi, münafık olan her kişi veya Yahudi, Hristiyan, Haniflerden olup da halktan ayrılan herkese verilen ortak isim olarak edilmiş Ancak belam dediğimizde dünyevi çıkar ve hesaplar için Allah'ın dinini tahrif eden bir ilim veya din adamını küfür sistemlerine ve kafir yöneticilere yaranmak maksadıyla Allah'ın hükümlerini çiğneyen ve asıl gayesinden saptıran kimseleri temsil edene verilen adam attır. Evet benam, dünyalık az bir paha için Allah'ın dinini tahrif eden ve kafir sistemlere veyahut firavuna inananları boyun eğdirmeye çalışan, Allah'ın hükümlerini çiğneyen ters eden, insanlara verilen müstehar bir isim. Evet. Yine şöyle bir tanım daha var. İnsanları Allah Azze ve Celle'nin adını kullanarak aldatan heva heveslerini tatmin için tevhid akibesini tahrip eden belamın etkisi korkunçtur. Ki İslam topraklarında kafirlerin istilajını hazırlayan güç de belandır. Hep kafirler e, önce belamları sokmuşlar, Müslümanların gücünü kırmışlar, parçalamışlar ve arkadan da ne yapmışlardır? İstila etmişlerdir. Allah Azze ve Celle'nin indirdiği hükümlere karşı ayaklanan ve İslam'a küfreden yönetimlerle yani tabuti güçlerle din adına uzlaşan ve Müslümanları da Allah adını kullanarak aldatan Kur'an'daki ifadesiyle köpek sıfatlı kimselerin ortak ismi Belam'dır. Bu köpek sıfatlı kimseler de Allah Azze ve Celle'nin indirdiği hükümlerin bir kısmını kabul, ...bir kısmını zamanın değişmesi gerekçesiyle, sukutla geçiştirirler. Ve günümüzde ise başta resmi ideolojiyi kabul eden ve İslam'ı o ideolojiye hizmetçi kılmaya çalışan müesseseler olmak üzere çok sayıda belan ve benzeri vardır. Bunlardan bir tanesi Diyanet Başkanlığı'nı görebilirsiniz. Bunlar çok dindar görünmekle birlikte tağuta itikat ve iman etme noktasında tükizdirler. Ve asla oranın nizam ve kanun namesinde ne yapmazlar? Çıkmazlar. İşte bunlar da çağdaş belamlardır. Evet. Allah onların içerisinde <gülüyor> biz Müslümanları konuşuruz. <kalır. gülüyor> Amin. Evet. Tutap bilgisine rağmen azınlaşan kişiler. Günümüzdeki çağdaş belamlara baktığımızda cidden sohbetin başında da ciddi gibi koca koca kitapları sırtında taşıyan eşekler diyor Allah Azze ve Celle. Evet. Günümüzde de baş tarafında prof mi diyorlar ne, bir şey diyorlar koca koca ha, prof. Bunlar da çok rahatlıkla Allah'ın dinini ne yapabiliyorlar? Tahrif etme yoluna gidebiliyorlar. Ne yapıyorlar? Adam çıkıyor misal ameli meselelerden başlayalım. Evlilik, ev alma, araba alma zarrıdır diyor. Bunun için herhangi bir bankaya gidip bir faiz almakta, faizli kredi almakta hiçbir sıkıntı nedir? Yoktur. Fetbaşı ne yapabiliyor? Verebiliyor. Cahil, inanan insanda ya bu pruflar daha iyi biliyor diyor bu meseleyi diyor. Gidiyor renfet ne yapıyor? Alıyor o da pruf oluyor gidiyor. Berbat olup gidiyor. Veyahut daha başka meselelere bakıyorsunuz. Aşağıya inelim. Suriye tarafına baktığımızda başta bulunan Müslüman bile değil idarecisi hala yaşıyor zannedersem onların bir alemi var. Bir de siyer kitabı var onun. Ramazan el-Buti zamanın, düzenin hem de firavını diyeceğimiz bir adama İslam emiri diye, beyat edin diye de kalkını atmıştır, çağırmıştır. Veyahut, diğer ülkelere gidin, sağdaş belamları bu tip, rahatlıkla ne yapabilirsiniz? Görebilirsiniz. Belam, kitap bilgisine rağmen azgınlaşan kimse. Yani bilgisi var. Günümüzde ise mesela, İçmen yine gideyim. Yaşar Möhre Öztürk diye birisi var. Bu adamın yıldızını nasıl parladığını bilir misiniz? Aleykümselam var. Bu adamı kimse bilmezdi. Hiç tanınmazdı. Aleykümselam var. Bursa Ticaret Odası sol görüşlerin elindeydi o zaman. Bu adamı konuşmacı olarak çağırdılar. Bu adam dedi ki faiz helaldir. Adamın yıldızını hemen verdiler daha sonra öyle fetvalara imzalarını attı ki sonra baktı ki zararlı olmaya başladı. Hemen sekreteriyle falan filan yapıyormuş dediler. Onu da kenarıya itiverdiler. Başkalarını ön plana götürdüler. Yani çağdaş dönemler günümüzde de geçmişte de ve gelecekte de muhakkak ne yapacak olacak. Allah onların içerilerinden Müslümanları korusun kardeşlerim. Evet ayeti kelimeler onları çok net bir şekilde ne yapıyor? Bildiriyor ve dikkat ederseniz bir köpeğin solumasına, dilini çıkarmış bir köpeğin solumasına ne yapıyor? Benzetiliyor. İslam kaynaklarında Belan bin Bavula ile ilgili çeşitli rivayetler yer almakta. Birine göre Musa Aleyhisselam'ın Kur'an-ı Kerim'de cebbar bir fayum şeklinde nitelendiren bir toplulukla savaşmak için hazırlanması üzere Belamın kavmi ona durumu anlatarak Musa'nın etkisiz kılınması için dua etmesini istiyorlar. Bununla alakalı gelen birçok şeyler var, rivayetler var. Hatta o kadar uydurmalar var ki istaliyatta gelen bu Anlatma, bunlarla kafamızı fazla meşgul etmek istemiyorum. Ama burada onun döneminde olan Benamın az bir pahaya kavmini çok rahatlıkla sattığı ve onlara verdiği öğütün üzerinde durayım. Gelen diyor Allah'ın nebisi ve ona inanan müminler topluluğu. Siz diyor bunlara ne yaparsanız yapın aldatamazsınız, şire yapamazsınız. Ama şöyle yapın diyor şeytani bir akıl veriyor onlara. Bunlar diyor evlerinden uzak. Onlar diyor ne ister? Kadın ister. Siz diyor geri durun, kadınlarınızı öne doğru sürün. Onlar da zina etsinler, günah istesinler. O zaman siz onları ne yaparsınız? Alk edebilirsiniz. Ancak müminleri günah işlerse, alk edersiniz diyor. Yani benanın kavmine verdiği nedir? Akıl bu tip. Evet. Yine Nursi Ali Selama Güya kavminin Kralın Kadını gönderdiği o e, komutanlardan birisi işte ona göz diktii, o da mızraklan öldürüldü falan falan gibi birçok e, uydurmalarla kadar da ne yapıyorlar gidiyorlar. Evet. Benasim Benam tarihte yaşamış kibirli dünyayı arzular sebebiyle Sapurla düşenlerin bir örneği olarak karşımıza ne yapıyor? Gelmektedir. Belam aynı zamanda bir devlet alimidir. Tipiktir. Tağut'un, firavunun devlet alimi olarak karşımıza çıkıyor. Yani bizde olduğunda alim, hoca diyoruz, saygı diyoruz, dua ediyoruz ama bizden gözüküp de, bizden olmayıp bizi yıkmaya çalışanlara ise yani Tağut'un neferi olarak görüldüğünde ise aldığı isim Belam'dır. Evet. Belanın azgınlığının temel sebebi makam, mevki, mal, mülk, şöhret, şervet sevdası ve o dünyalığı Allah'a tercih edip Allah'ın verdiği ayetleri menfaat temininde kullanınca Allah da ona verdiği ayetleri o ayetlerden gelen tüm meziyet ve faziletleri de ne yapıyor? Alıyor. Ve adam şahsiyetini ne yapıyor? Yitiriyor. Neye dönüyor? Köpek gibi bir çanak yal uğruna her türlü eziyete, zillete eyvallah eden bir köpeği misal ediniz. Anlatabildim mi burayı? Yani alim dediğimizde Alim Allah'ın ne yapıyor? Eczini bekliyor, cenneti bekliyor, mal bekliyor, onun için ne yapıyor? Sabrediyor. Belansa aynı şeyleri öğreniyor. Bakın bilgi olarak, ilim olarak aynı. Ama öğrendiğini, bilgiyi ne yapıyor? Mal, mülk, sevgi artık, dünyalık bir saltanat, mevki artık her neyse oraya gelebilmek için Allah'ın verdiği bu güzelliği, bu onuru ne yapıyor? Bir köpeğin aynı çanağı, çanaktakini yiyebilmek için birçok insana yalakalık yaptığı gibi aynı şeye ne yapıyor? Düşüyor. İzzetini, şerefini kaybediyor. Kovsan da, sevsen de, dövsen de artık onun için ne yapmıyor? Fark etmiyor. Çünkü tabiatı köpekleştiğinde kendisini tutanla Kendisini iten arasındaki farkı artık göremiyor. Ayeti kerimede dediği gibi her ikisinde de dilini sarkıtıp sonuyor. Ayette yapılan bu keskin tasvir işte ayetlerimizi yalanlayanların hali budur. Yani köpek tabiatıdır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da bu kıssayı anlatması emrediliyor ki bu ayetlerin nazil olduğu Mekke döneminin sonlarında tıpkı bu adam gibi bilgi ve hikmet sahibi olup da ilmini şeytana satan kimseler belki düşünür, öğüt alırlar diye Allah Hazze ve Celle Resulüne ne yapıyor? Emrediyor. Bunu anlat diyor. Anlat, umulur ki bu kıssada ne yapılır? Ders alırlar. Evet. O kavim ona dedi ki Belama onlara beddua et. O dedi ki benim elimde olmayan bir şeyi bana emrediyorsun. Onlar dedi ki eğer Rabb'in onlara beddua etmenden hoşlanmazsa daha önce olduğu gibi seni bundan alıkoyar. Başladı İsrail oğullarına bedduaya. Lakin demin de dediğimiz gibi dili sırttı kendi halkına bedduaya başladı. Kendi halkının zaferi için dua etmek istediği zaman da dili sırterek Musa'nın ve ordusunun müzaffer olması için dua etti. Toplumu sen onlara değil bize dua ediyorsun dediğinde benim dilim bundan başkasına dönmüyor. Halbuki onlara beddua etseydim bile kabul olmayacaktı diye yakındı. Lakin size bir yol göstereyim. Eğer yaparsanız onları yersiniz. Allah zinaya çok gazaplanır. Eğer onları zinaya düşürebilirseniz onlar helap olur. Allah'ın onları bu şekilde helak etmesini umuyorum dedi. Kadınlarınızı çıkarıp onların üzerine gönderin. Onlar yılları yollarda geçmiş seferi bir toplumdur. Bu yüzden zinaya meyledip helak, helak olmaları daha kolay diyor. İmam Taberi bunu tefsirinde böyle naklediyor kardeşlerim. Ve bundan sonra İsrailoğulları peygamberlerini dinlemeyerek muaplı fahişelerle zinaya koştular. Muaplı fahişelerin sunduğu putlara adanmış muhtemelen mikropli etleri yedikleri için İsrailoğulları içinde salgın bir hastalık çıktı. Ve İmam Taberne nakline göre 70 binin üstünde insanın ölümü etti. ayette hevasına uydu. Yani mala çok düşkün olan hanımının Müslüman İsrailoğullarına beddua etmesi için yaptığı ısrarlı taleplere uymuştu şeklinde de nakil geliyor. Yani Belam'ı kandıramadılar, en son hanımıyla kandırıyorlar. Hanımı Evet, bu bilgileri Araf suresinin 175 ve 176. ayetlerin tefsirinde bulabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Belam demek ki belam tipi tahrifin bir örneği. Yani alimin tahrif edilmiş şekli. İşte. Ve Kur'an, Tevrat, İncil ve İslami kaynaklarda yazılanların izinden yola çıkacak olursak bu tipin temel özelliklerini şöyle sıralayabiliriz. Bir, belam ırkçı bir tiktir. Alim, toplayıcı, ümmetçi, belansa nedir? Irkçı bir tiktir. Burada dikkat ederseniz, Müslüman İsrailoğullarına ve Musa'ya karşı putperest muhakkuları ve onların tutku yöneticileri Balak'ı kendi kavmi ve ülkesi olduğu için destekleyip, Hakk'a karşı bizden gerekçesiyle batılın yanında yer almıştır. İkincisi, Belam dünyacı bir tıktır. Yani ahirette karşılık alacak bir iş yapmaz. Dünyada karşılığını ne yapıyor? İstiyor. Allah'ın verdiği her şeyi itip şöhret, servet, geçici dünya nimetlerini ne yapıyor? İsteyen bir tık. Ve bakın belamlara ölmeyecek gibi yaşayacak bir hayat işlerler. Dini, kuşağın, evleri, bulundukları yerler hep tamamen dünyaya dönüktür. Ahirete bir şey göremezsin. Üçüncüsü ise ilmini zalim kafir yöneticilerin hizmetine veren resmi ulema bir tuttur. Kendisine gelen emirleri Allah'tan gelen emirlere karşı olsa da uygulayan bu yüzden de ayette tutsan da içsen de Dilini sarkıp soruyan köpek olarak tanımlanan yüzsüz ve onursuz, evet efendimci bir tip olarak yüklü Dördüncüsü ise ilkesiz bir tiptir. Yani bir karakteri, bir hedefi olmayan zavallı bir tiptir. Bu sayılan özellikler kim olursa olsun o kendi çağındaki o toplumun belamıdır kardeşler. Ve Kur'an onun için yer, zaman ve şahıs ismini vermiyor. Nasıl ki Firavundan bahsedilirken belli bir çağa, belli bir kavmin liderine denmiyor, gülüm eden ve ilahlık taktayan her insana verilen müstihar bir isimse belanda nedir? Kıyamete kadar bu özellikleri taşıyan insanlara verilen isimdir. Onları görünce tanımamız için bazı özellikler vardır. Birincisi bu özelliklerden Belam bir din tükkarıdır kardeşlerim. Dinini çok rahatlıkla satar ve din üzerinden hayatını geçindirir. Sahip olduğu ilim hazinelerine karşılık, dünya için dinini satan, ahiretini dünyaya değişen ve bu doğrultuda azgın yöneticiler ve tağutlarla işbirliği yapan Onlara hizmet veren, dini alet edip kullanarak insanları zalimlerin buyruğuna ve boyunduruğuna sokan kimliği simgeleyen bir aptır belan. Bir zaman hatırlar mısınız bilmiyorum, isim vermeyeyim ama siz bilirsiniz. Bir üst düzey generaller toplanmıştı. O toplantıda Hakim e, istihat eder, isabet ederse iki, hata ederse bir ecir diye o generallerin dahi yani İslam'a inanmayan e, o insanların dahi sözünü İslam'ı istişareden alan ve onları sözleri her neyse kabul edilir diye fetba veren insanlar çıkmıştı. Ve aynı şahit hatırlarsınız başörtüsü teferraktandır diyerek yine birçok insanların açılmasına ne yapmıştır? sebep olmuştur. Veyahut birçok bu tipte gelen insanlar vardır. Bazı insanlar işte siz bana iman edin, etrafımda yedi kere dönün, sadece gitmiş gibi olursunuz. Veyahut siz bana rabuta edin, siz bana inanın, ben sizleri sıraktan, şimşek gibi geçiririm diyen insanlar çıkmıştır. Müridin biri çıkmış olmuş, nasıl geçirirsin? demiş, koca koca ormandaki ağaçları görmüyor musun? Görüyor. Onlar böyle ufaldı ufaldı. Bak önünüzdeki bir kip çöpü gibi oldu. Bir kutu kaç tane kip bir çöpü var? Şu kadar. İşte siz de diyor, o kadar ufalacaksınız ki ben diyor, siz cebime koyacağım şimşek gibi sizi ne yapacağım? Surattan geçireceğim deyip birçok insanlar ne yapıyorlar? Kandıra, diyorlar. Tabiri caizse Allah'ın peygamberine, Allah'ın dinine karşı Allah adına mücadele veren ve hak katında itibarını bahane ederek tevhid mücadelesine karşı direnen bir azdına verilen isimdir. Evet. Belam tipi karakteri de yapısını ortaya koyuyor. İnsanları Allah adını kullanarak aldatan heva ve heveslerini tatmin için tevhid akidesini tahrip eden insanın İstihar bir ismidir. Ârş suresindeki bu ayetleri dikkate alarak Belam'ın vasıflarını şöyle cümleler halinde sıralayacak olursak Belam ay Allah'ın ayetlerini bilen bir alimdir. Belam bildiği Allah'ın ayetleriyle amel etmekten vazgeçip bunların yerine şeytanın rehberliğine sığınan kişidir. Belam Allah'ın rızası yerine gazabına müstahak olan insandır. Belam, dünyayı menfaatler için imanını ve ilmini satan bir din hainidir. Belam, silahını düzeni devirmeye çalışan, tevhid ehline hırlayan bir köpektir. Belam, Allah'a tabi olmak yerine kendi hevasına tabi olandır. Belam, Allah'ın yasalarını yalanması nedeniyle köpeğe benzetilendir. Belam sadece firavun dönemine mahsus bir şahsiyet değil. Aksine ümmeti Muhammed içerisinde de ortaya çıkmış ve daha da çıkacak olan bir şahsiyettir. Belam ümmeti Muhammed'e düşman, ümmeti Muhammed de Belam'a düşmandır. Belam Allah Resulü Aleyhisselatü Resulam tarafından kötülüğü beşeriyete bildirilen bir fitne ve şefak odağıdır. Ve Allah Azze ve Celle bu kıssayı anlat diye bekemişine emretmiştir. Ve bu vasıflar kimde bulunursa o bir belamdır. Kardeşlerim öyle oldu ki belanlar çetesi diyeyim. İslam coğrafyasında küfrün iktidar olması ve küfrün iktidarının devam etmesinin en büyük destekçileri olmuştur. Müslümanların yaşadıkları toplumun olduğu bölgelere bakın. Hep zulüm, işkence, her türlü kötü muameleyi görürsünüz. Oradaki ilim ehli diye baktığınız insanlara bakın. Hep belam kütüldür. Halbuki dinimize baktığımızda zalimin karşısında hakkı söylemesi ne yapılıyor alime? Emrediliyor. Fakat onlar ne yapmışlardır? Sıkmışlardır. Hatta hatta halkı onlarla o sistemler ne yapmıştır? Susturma yoluna geldi. Mesela biraz geçmişe dönün Abdus Samet'i bilir misiniz? Evet. Abdus Samet kimin hocasıydı? Bilin var mı? Hiç yanından ayırmayan bir silahın vardı. Kimdi o? Bir törende öldürdüler onu. Hatırlar mısınız? Evet. Enver Sedat tam bir silahındı, Çağdaş bir silahındı. Hüsnü Mübarek ondan sonra geldi yanından kimi ayırmazdı biliyor musunuz? Nereye giderse gitsin Abdülhamet yanında oturur Onu yapardı? Devamlı Kur'an okurdu. Herkeden versiyonu ne ederdi? Ama çağdaş kuravunlardan bir tanesi. Evet. Kur'an benamları köpeğe benzetir Köpek el sahibinin itikadı yapışına bakmadan sadece kendisine verilen kemikler karşılığında yedekler ve eve girmek isteyen yabancılara yani aileden sayılmayanlara karşı ne yapar? Direnir. Cahiliye düzeni içinde belanlar büyük bir silahtır kardeşler. Her ne kadar cahiliyede bir kanun uydurursa belanlar bu kanunun İslam dinine uygun olduğunu iddia ederek halkı itaata mecbur etmeye çalışırlar. Cahiliye düzeninde fağutlar kanun uydurur. Belamlar ise bu uydurulan kanunları ne yaparlar? Müslüman halka kabul ettirirler. Tağutlar emir verir, belanlar emre itaat sağlar. Cahiliye düzeni için belanlara doyulan ihtiyaç, düşman sahibi bir kişinin katışını bekleyen bir yırtıcı köpeğe olan ihtiyaç gibidir. Yani cahiliye düzeninin ayakta kalması için bu düzenlerde de belanların bulunması bir zaruridir. Bakın Mısır'da Eneser Üniversitesi var. Hiç duydunuz mu? Evet. Neden kurulduğunu biliyor musunuz? Ve kurucusunun kim olduğunu biliyor musunuz? Dokuz dil bile ve e, o yer miydi? Evet. Çağdaş, oryantalist e, birisi kurmuştur. Ve ona neden böyle bir yer kuruyorsun diye sorduklarında buradan öyle insanları yetiştireceğim ki birer ateş olacak. Her gittikleri yere ateş saçacaklar durmuştur. Bakın bütün yeryüzündeki fitniye bakın. El Eser'den mezun olanlar o ateşi her geldikleri yere taşımışlardır. Ve oradaki ders nizamı hala daha onun koyduğu sistem olarak devam eder. Ve dünyanın neresinden olursa olsun Müslümanlar oraya çok rahatlıkla gidip okuyabilirler. İnsanlar da kolaylaştırılmıştır. Ve firavunun, çağdaş firavunların yaşadığı bir ülke olmasına rağmen el eserde hiçbir baskı, gelenlere herhangi bir taciz, hiçbir şey yoktur. Ve oradan yetişenler ne yapmıştır? Her yere birçok pislikler götürmüştür. Mesela Pakistan anayasasını yazan e, müsteşriklerden Muhammed bin Esad, Belçika Yahudilerindendir, dönmelerindendir. Hüya İslam alimi diye ne yapmışlardır? Patistan'a anayasa yazdırmışlardır. O kadar İslam alimi varken neden bir müsteşliğe yazdırdılar? Ama insanlar alimlerini tanısalar böyle belanları ne yapmazlar? Baş etmezler. Ziya-ül Hak zamanını mı? O zaman e, İslam anayasası dediler. Araya araya araya Kimi buldular? Muhammed'e söktü diyor. Halbuki adamdı Belam. Yani dönme. Evet. Ya o zaman öyle evet. İslam coğrafyasında, hani, o farklı. İslam coğrafyasında siyasi otoriteyi elinde bulunduran müşrik otoriteler, bu otoritelerini Belamlara borçludurlar. Bazen topun, tüfeğin yapamadığını belamlar yapar. Çünkü belam Firavun'un siyasi ihtirasını Harun'un cahili sermayesini insanları Allah adına aldatarak koruyan melundur. Belam bir anlamda ilmin put haline gelmesi şeklidir. Allah hepimize hayır versin, hayırdan hayırmasın. Bakın Alimlerimizden birisi şöyledir, şöyle diyor. Zalim idarecilerin kapısındaki alimlerden pislik üzerindeki sinek çok daha güzel ve şevimli birtir. tekrarlayayım. tekrarlayıp selefimiz şöyle diyor. Zalim idarecilerin kapısındaki alimlerden pislik üzerindeki sinek çok daha güzeldir ve şevimli Hadislere baktığımızda ise belam tipli Kötü alimler ve ilmin sorumluluğuyla alakalı gelen rivayetlerde İbn-i 224 nolu rivayetinde Allah Resulü ve Vesselam ilim aramak her Müslümana nedir? Farsız diyor. Ezli olmayan insana ilim öğretmeye kalkmak da domuzun boynuna Inciden altından gerdanını takmaya benziyor. Demek ki her Müslümanın ilmi ne yapması, öğrenmesi gerekiyor. İmkanı, gücü artı her nispetle. Ama ehli olmayana öğretmeyin Çünkü domuza ne takarsan tak. Mesela hani derler ya arasında eşeğe altın semer taksan ne olacak? Eşek yine eşek. Evet. Yine İbn-i Mace'de gelen 254 nolu rivayette Allah Resulü ve Resulam ne alime karşı iftihar edip övünmek için ne cahillerle münakaşa etmek ve ne de meclislerin seskin köşelerinde yer almak için izin talep etme. Yani baş köşeye oturma, tartışma, münakaşa etme veyahut da ben alimim, ben şuranın mezunuyum, ben şuyum, buyun diye sakın ilim etmeyin. Bu yasığa rağmen kim böyle yaparsa o ateşe müstehaktır. Cehenneme girmeye müstehaktır. Allah'ım huşu duymayan kalpten, kabul olmayan duadan, doymayan nefisten, fayda vermeyen ilimden sana sığınırsın. Evet, Allah Resulü diyor ki kardeşler, ilmin kaldırılması, cahilliğin kökleşmesi, içkinin alenen içilmesi, zinanın alenen yapılması, kıyametin alametlerindendir. Evet, bu haridi. Bu da demek ki, böyle ortamlarda, belamlarda işlerini ne yapar? Çok rahatlıkla yapabilir ilmin cahilleşmesi yani ilmin kaldırılması cahillerin cahilliğin artması insanların da Allah korkusunu ne yapar? Götürür. Allah korkusu da gitti mi da çok rahatlıkla günah istemeye başlar. Allah hepimize hayır versin. Yine Bukhari'de gelen rivayette, şüphesiz Allah, ilmi kullardan silmek suretiyle değil, alimlerin ruhlarını kabz etmek suretiyle giderecektir. Nihayet, hiçbir alim bırakmayıncaya, insanlar, cahil kişileri başlarına geçirecekler, bunlara meseleler sorulacak, onlar hem sapacak, hem de sattıracak. Yani, belamların had olduğu ortam, hem kendilerini sapma, hem de insanları saptırdığı ortamlar olacak. Bugün belamlar var mı yok mu? Çok değil mi? Çok. Evet. Kendisine bir ilim sorulup da bunu gizleyen kimseye kıyamet gününde ateşten bir gen vurulacaktır. Diyor. Ve Kıyamet günü bir adam getirilir. Bağırsakları çıkarılır. Değirmenci merkebi gibi onun etrafında dönmeye başlar diyor. Oranın insanları gelir. Ey falan halin nice? sen bize dünyada iyiliği öğretip kötülükten sakındıran değil misin? Evet. Ben size dünyada iyiliği hem de derdim ama kendim tutumlar. Kötülükten sizi sakındırırdım ama kendim geri durmazdım. İşte gördüğünüz hal diyecektir İşte bu da dünyada anlattığıyla yaşamayan alimin durumu. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bakın ilmi şuna benzetiyor. Allah'ın benim vasıtamla gönderdiği hidayet ve ilim bol yağmura benzer. Bu yağmur bazen bir kısım toprak olur, kurak olur. Yağar geçer. Altına zerre kadar geçmez. Öyle bir yere yağar ki çok serttir ama çukurlar vardır, oradolar. Kurt kuş gelen geçen istifade eder. Öyle bir yere de yağar ki hem altı hem de üstü ne yapar? Bundan istifade eder. İşte diyor Allah'ın dinini anlayıp da Allah'ın benim vasılamla gönderdiği hidayet ve ilimden faydalanan ve bunu bilip de başkasına bildiren kimsenin misali işte budur diyor. Hem kendine hem de insanlara fayda verendir diyor. Evet. Allah bizi bu tayfada neylesin? Yine İbn-i Macen'in kitab-ı e gelen rivayette kardeşler iyiliği, emir ve kötülüğü yasaklamaktan ve Allah'ı zikirden başka olmanın her sözü Ya bunları yaparsın ya da öbür konuştuğun her şeyin hesabını Allah'a ne yaparsın verirsin. Evet. Yine Ebu Dağut'ta, Kirmizi'de gelen rivayette, cihadın en faziletmişi zalim idarecinin karşısında doğru ve adaletli sözü hakkı hakkıyla söylemektedir. Aleyhisselam. Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün yola çıkacağında sahabenin bir tanesi hayvanla tutuyor. Tam hayvanla bineceğinde sahabenin birisi diyor ki hangi cihat daha üstündürdür? Onun sevabı daha fazla dediğinde Aleyhisselatü Vesselam zalim idarecinin karşısında doğru ...ve adaletli sözü sayfırmaktır. Allah bu alimlerin sayısını arttırsın. Günümüzde de arttırsın. Evet kardeşlerim. Yine Buhari'de gelen bir rivayette... ...geminin üstündekilerle altındakilerin tıştası var. Çok okudun mu? Hatırlıyor musunuz? Allah Resulü Aleyhisselatü bir misal veriyor. Allah'ın çizdiği sınırları aşmayarak onları koruyanlarla yasakları hiçe sayarak hududu çiğneyenlerin durumunu anlatıyor. Aynı şu yaşadığımız ortam. Bakın diyor. Bir gemideki yerlerini almak üzere bir toplum aralarında kur'a çekiyorlar. Şöyle bir çizgi çizelim. Şu taraftakiler geminin üstünde şu de geminin altına geçsin. Yolculukta. Devam ediyor. Alttaakiler su almak için üst kata çıkıyorlar. Ve denize kova atıyorlar. Su alıyorlar. Ve tabi çektikleri bu su oradaki kenardakilerini ne yapıyor? Rahatsız ediyor. alttakiler diyor ki biz yukarıdakileri ne yapmayalım? Rahatsız etmeyelim. Ne yapalım? Geminin günde bir delik açalım. Suyu oradan alalım. Allah Resul diyor ki Vesselam, eğer üstte oturanlar onların bu isteklerini yerine getirmek için alttakilerini serbest bırakırlarsa onlar da onlarla birlikte ne yapar? Batar Demek ki her meseleye karşı bizler ne yapacakmışız? Duyarlı olacağız. Duyarlı olmadığını kendimi kurtardım. Kurtaramazsın. Hep beraber aynı gemide yolculuk yapan insanlarız. Evet. Yine Müslüm'de gelen, bu fare ve Müslüm'de gelen ifadede kendisine o e Allah'ın Resulü içimizde iyiler olduğu halde bir selakete uğrayabilir miyiz? Aleyhissalatü Vesselam kötülükler ve fenalıklar çoğaldığı <gülüyor> alenen yapıldığında evet. Siz de ona uğrar. Evet. Yine kardeşlerim İsrail oğullarının dindeki bozukluklarına baktığımızda Allah Resulü'nün sülatı diyor ki şöyle başladı. Bir adam bir başkasına başladığında hey arkadaş Allah'tan kork şu yaptığın kötü işi terk et. Zira o işi yapmak sana helal değildir derdi. Ertesi gün onu gördüğünde Aynı işi yaparken görünce bana ne? Ben ona söyledim. Yapsaydı de ya, der. Ve bir daha onu ne yapmazdı? uyarmaz diyor. Sonra Allah onların kalplerini birbirine bakacaktı. Yani birbiri aleyhinde komşu oldular. O şunu yapıyor? O bunu yapıyor. Yani hakka sevk etme bitti. Daha sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Maide Suresinin 78. ayetini okuyor. Allah onları Davut'un diliyle Meryem İsa'nın diliyle ne yaptı? Lanetli. Bu kıssayı ayeti anlattıktan sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kaderin duvarına dayalı iken, arkasında da bir minder varken o vaziyette anlatıyor. Minderi alıyor, fırlatıyor, ayağa kalkıyor. Vallahi ya iyiliği emreder, kötülükten ne edersiniz? Ya da Allah onlara nasıl lanet etmişse size de böylece ne yapar? Lanet eder. Yapmış olduğunuz dualar boyunuzu ne yapmaz? Açmaz. Yaptığınız ibadetler yüzünüze atılır, kabul olmaz. Evet arkadaşlar. Allah hepimize hayır versin. hayırdan ayırmasın. Demek ki iyiliği emretmeyip, kötülükten de nehir etmediğimizde biz de aynı duruma ne yapıyoruz? Düşüyoruz ve düşünce biz nasılsak bizim alimimizde ne oluyor? Aynı şey oluyor. Yani belan oluyor. O da ne derse siz de boyun gibi ne yapıyorsunuz? inanıyor ve hayatınıza geçiriyor. Siz de haktan dönüş oluyorsunuz. Allah muhafaza. Evet. Ebu Bekir esşitlıktan Gelen rivayette Allah kendisinden razı olsun. O şöyle demiştir. Ey insanlar şüphesiz siz şu ayeti okuyor fakat yanlış anlıyorsunuz. Ey iman edenler siz yalnız kendinizden sorumlusunuz. Eğer siz doğru yoldaysanız sapıklığa düşenler size hiçbir zarar veremez. Hepinizin dönüşü Allah'adır ve o zaman Allah size hayatta yapmış olduğunuz şeyleri bildirecektir. Hepimizin bildiği gibi maide 105. Ben bunu Allah Resulü aleyhissalatü vesselamdan işittim. Bunun tefsirini. Şüphesiz ki insanlar zalimi görüp de onun zulmüne engel olmazlarsa Allah'ın bütün insanları gazaba uğratması pek yakındır demiştir Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Halbuki sizler bu ayeti okuduğunuzda hep ne yapıyorsunuz? Beni sanıyorsunuz diyor. Evet. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesulam kıyamet gününde azabı insanlar arasında en çekim olacak kimse yüce Allah'ın kendisini bilgisiyle faydalandırmadığı ilim adamı olacaktır. Yani atalarımızın da dediği gibi sen insanlara sözünle nasihat değil, amelinle de nasihat. Amelinle de. Öyle insanlar vardır ki konuştuğunda kadar güzel konuşur ki kadar güzel konuşur ki kalpleri ne yapar? Cezbedebilir. Ama yaşantısına bakın sünnetten alakası yoktur. Ahlakın ağasını göremezsiniz. Sadece kendi çıkarını düşünür. Kendi çıkarı için arkadaşlıkları hayratça yıkar. Herkesi birbirine düşürür. Oturur keyfini çıkarır. İşte bunlar belamdır. Bunlar alimdir. Hem sözü hem de ameli ne yapacak? Tutacak. Tutmazsa o zaman ortada bir sakatlık vardır. Ve bakın gelen peygamberlerin anlattığıyla yaşam en ufak bir değişiklik var mı? Allah Resulü anlattığıyla yaşam arasında bir terslik var mıydı? Yoktu. Bizim alimlerimizde ne var? Şerşer. He? Var. Tam tersi. Dünyada ne var? Şükrün hakimiyeti var. Eğer tam tersi olsa, neyin hakimiyeti olacak? İnsanın hakimiyeti olacak. Onun için âlimler siz silsenleyin. Silselerse, site silsenmesinler. Evet. Yine üstünde gelen rivayette insanları doğru yola çağıran kimseye kendisine uyanların sevabı gibi iki sevap verilir. Ona uyanların sevaplarından da hiçbir şey eksilmez. Başkalarını dalalete sapıklığa çağıran kimseye de kendisine uyanların günahı gibi günah yazılır. Ona uyanların günahından da Hiçbir şey eksilmez diyor. Müslüman kitabın ilim, Tervizi kitabın ilim, Ebu Dağıd'ın kitabın sünnettir. Demek ki her ikisinde de bir pay var mı? İkisinde de bir pay var. Hangisi hayırlı? Hangisine meyledir? Meylettiğimizi düşünerek yaparsa insanlığımızı kazanmış oluruz. Hayvanlar ne yapar? İç hareket eder. İnsanlar, insana neden insan denğini biliyor musunuz? Hayvanlardan nerede ayrılır? Hı? Akıl değil. Allahı biliyorsa, Allahı takdir edebiliyorsa insandır. Allahı gereği gibi takdir edemeyenleri Allah ne diyor? Onlar hayvanlar gibidir. Hatta hayvanlardan da aşağıdır. Akıl Allahı takdir edebilecek, ona boyun eğecek boyun eğmiyor, içgüdüyle hareket ediyorsa hayvan ondan daha atıyor. dediğinde inek sütünü veriyor. etini de veriyor, balını da veriyor, var mı yıkılacak? Ama evet. ibadet et dediğinde insan ne yapıyor? Etmiyor. İtaat et dediğinde ders. Evet. İslam'da iyi bir çuğur açan kimşeye açtığı o çuğurun verileceği gibi o yolda gidenlerin sevabı da ne yapılıyor? Veriliyor. Ama kötü çığır açana açtığı çığırda gidenlerin günaha kadar da günahı ne yapılıyor? Yükleniyor. Yine kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, evet. kendisinin yapmadığı bir davranışa veya size insanları çağıran kişi ya vazgeçinceye veya çağırdığı şeyi yapıncaya kadar Allah'ın azabının gölgesi altındadır. Hadisi tekrarlayayım mı? Evet. Kendisinin yapmadığı bir davranışa veya söze insanları çağıran kişi ya vazgeçinceye veya çağırdığı şeyi yapıncaya kadar Allah'ın azabının gölgesi altındadır. Evet. Bunu da kabarane naklediyor. Cehennemde, cehennem ehlinin kokusundan Şikayetçi oldukları bir adam vardır denildi. O kimdir diye sorulduğunda alışverişim ilminden kendisi istifade etmeyen alimdir Hikmet amca şimdi olsaydı abi, cehennemde cehennemdik insanlar dahi kokusundan rahatsızlık duyuyor. Yani kimmiş bu? İlmiyle amel etmeyen alimin durumu. Eh. Yine Ebu Davut'ta gelen rivayette, muhakkak ki Allah, şunu cinsinin otu yerken ağzında evirip çevirdiği gibi, sözü ağzında evirip çevirerek lügat parçalayan kimselere vurgul eder. Bu da Ebu Davut'un kitabı Günümüzün alimleri çıktığında ee, ee, konuşurlar dilini oraya, buraya ne anlatırlar? Ben bir şey anlamıyorum. Millet ne anlıyor? Evet. Evet. Demek ki Allah'ın bu ettiği inşallah. Evet. Yine kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam benim sünnetimle amel etmeyen benden değiliz diyor. Bukhari kitab yeter. Evet. Yine İbn-i e gelen rivayette Ubey bin Khab senin için veriyorum bu rivayetleri. Belam rahat anlaşır şimdi. Yani bunlar parça parça aramızda halleri var. Bir adama Kur'an-ı Kerim öğrettim ve ey Allah'ın Resulü bu yayda bana hediye edildi. Bunun karşılığında dendiğinde Allah Resulü'nün Selatü Resulü'nü sen eğer onu alırsan, elinde ateşten bir ok ve ateşten bir yay almış olursun diyor. Evet, ben de hemen onu götürdüm, sahibine ne yaptım? Verdim diyor. Bugün karşı mezarlığına hiç gittiniz mi? gibi, gittin mi gitmedi mi? Böyle mi böyle mi? Attım. Orada Canlı imamları, şey pardon kıldırgaçları bırakın, okuyup kaçanları diyeyim. Şimdi direklerde hoparlörler var ve 24 saat Kur'an okuyorlar. Düşünün, oraya gidin, orada bakıyor şimdi, kumaşına bakıyor adamın, gelenin, eğer para verecek ki istense yanaşıyor. Üstübaşı götürse, hiç basmıyor. Yani düşünün, orada Allah Resulü'nün, İslami Resulü'nün Elimde ateşten, yaydan e, ok taşıyorsun diyor. Buradaki ise hemen adamın parasına doğru ne yapıyor? Taşıyor. Ve dinin Allah'ın ilminin bir Kur'an'ın nelere düştüğünü değerine bir bak yaşamış olduğumuz ortamda. Ve şimdi yeni bazı şeyler daha çıkarttılar. Ölen Hristiyan da olsa hem rahip geliyor hem de kıldırgaş geliyor. Birisi İncil'den okuyor, birisi de neden okuyor? Kur'an'dan okuyor. Hı. Aynen Cuma'dan sonra Zuhur Ahir kullanmaya mesafi geliyor. Allah'ım aha sana öyle Beğenmedin ha Cuma. Hangisini kabul ederse tipinde. Aha papaz, aha hocam. Hangisinin duası güçlü ise Düşünün yani. Ve halk da bunu çok rahatlıkla uygulan hale geliyor. Ne kadar utanç verici hallere geldik. Evet. Hı. Evet kardeşlerim, Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Dünyanın sonunda, bu halde gelen rivayette, bir takım insanlar gelecek. Onlar çok basit akıllıdır. Allah'ın kelamını okuyacaklar, ama okul yaydan çıktığı gibi İslam'dan çıkarlar. İmanları rıptaklarından öteye geçmez. Onları bulduğunuz yerde öldürün. Çünkü onları öldürmek kıyamet gününde Ecez sahilidir diyor. Evet. Bu hadis çok geniş teferratlarıyla geliyor. Onların vasıflarını Allah Resulü'nü Sırahi Resulü'nü anlatırken yaşları genç, hülyaları bozuk, putatapan müşkütleri bırakıp müminlerle uğraşırlar. Kur'an okuduğu zaman onları dinlersiniz. Ama gırtlaklarından aşağı ne yapmaz? Hı. Geçmez. Onlar okun yaydan çıktığı gibi, hamurun kıldan ayrıldığı gibi ne yapar? İslam'dan çıkarırlar. Bunlar ki, işte İslam'ın hakim olmadığı ortamda kargaşa hakim ve harici, teksizci dediğimiz insanların çoğalmasına da ne yapıyor? Sebep oluyor. Alalıklar herkese şimdi onlar ne derler? Ta'f. Karşılaştım herhalde. <gülüyor> evet. neden çünkü elle imanın nispeti yok gücü yok beden önde gözü yok ne yapıyor dille söyleyip rahatlıyor diyor ki herkes gavur ben müslümanım bana islamlığını işbad edene kadar nedir kafirdir gözüyle bakıyor Ve müslümanın, müslümanın üzerindeki haklarını ne yapıyor helal sayıyor. Senin canında, namusunda, malında ona nedir? Helal gözüküyor. Ve şu an daha da ileriye gittiler. Faize helal diyorlar. Evli kadınlarla bile zinaya, bekara bırakın. Ona dahi caiz dediler. İyice azdılar, saptılar. E, cariye gözüyle baktıkları için. E, bunlarda nedir? Alemin ve ilmin otoritesi olmadığını işte ayak takımının otoritesi de nedir? Hakim olur. Onlara bir şey anlatsan sen alemin kimsin? E, zaten delam ki. Ondan sonra başka birini geçirsen, He, O şu konuda zaten şöyle fetba veriyor. Tak çiziyor. Halbuki kendisine bak ilim nedir, insan nedir, nedir bilmiyor. Ve tekstirle uğraşanlar tamamen ayak takımıdır. Ve onlar da satın sıfatını kendilerine ne yapmışlardır? Almışlardır. Allah Resulü ve Vesselam onların diyor öldürdüğü cennetlik diyor. Onları gördüğünüz yerde öldürün diyor. Öldüremezseniz en azından bilinizden onları ne yaptın? Her davranın. Onları e, o şekilde ne yaparsınız? Öldürürsünüz. Hatta tarih sayfalarına bakın kardeşler. Haricilerle çok savaşlar olmuş, Silahlı Mesela onlardan bir tanesinin lideri e, nehirde attan düşüyor. İçinde de ruhlar var. E, mücahiddir iman ehli, tehdit ehli. Eliniz atıyorsun. Yani Gel, kurtarayım. O ondan cedel yapıyor. Hala cedel yapmaktan geberip gidiyor. Yani ölürken bile onlar tamamen cedel'i seven insanlar oluyor. Halbuki ilimde cedel yoktur. İlmin bittiği yerde ne başlar? Cedel başlar. Ve bu da insanları ne yapar? Ayrır. Ve demek ki onlar Kur'an'ı okuduklarında sen ne yapıyorsun? Dinliyorsun. Demek ki sen öyle cahil kalacaksın ki ayet geldiğinde sen inanan olarak ne yapıyorsun? Duruvereceksin. Demek ki beşikten mezara kadar insanların bilim etmesi gerekiyor. Dinini ne yapması? Öğrenmesi gerekiyor ki bunların gelen sözlerine ne yapmayacağız? Aldanmayacağız. Evet. Ama maalesef e, tekfir almış başını gidiyor. Tabi tekfir dediğimizde bu sadece haricilere has değil kardeşler. Her e, fırkaya bakın. Her fırkanın da bir tekfiri vardır. Mesela en basitinden şeytandan bile yani Allah'ın yarattığı deyip kabul eden tasavvuf fırkasını ele alalım. Nafş-ı olsun hemen tekfir edemez. Veyahut Nurcu yazıcı okuyucu olsun hemen çıkarlar. Yani her fırkada da tekfiri görebilirsiniz. Kendi anlattıklarının huzurunu bozacak bir cümle geldi mi hemen ne yapma? Bir dışlama ve ayrılma söz konusudur. Evet. Allah'ın Aleyhisselatü Vesselam Müslüman naklettiği bir rivayette kapkaranlık gece parçaları gelmeden fitnelerin karanlığında nür ışık temin için amellere süratle koşun ki o devirde insan sabah mümin olduğu halde akşama kafir olarak ulaşabilir. Mümin olarak gecelediği halde kafir olarak sabaha çıkabilir Ve o günün adamları dinini dünyadan az bir şeye karşılık satarlar. Allah bizlere hayır versin. Dinini satanlardan eylemesin. Yine Aleyhisselatü Vesselam sizin içinizden öyle cümleler türüyecek ki siz onların namazlarının yanında kendi namazlarınızı, onların oruçları yanında kendi oruçlarınızı, onların amelleri yanında kendi salih amellerinizi küçülüşeceksiniz. Onlar Kur'an okuyacak. Fakat Kur'an hançerlerinden, boğazlarından aşağı geçmeyecek. O yaydan çıktığı gibi dinden çıkacaklar diyor. Evet. Yine bir takım çöğürtkanlar, hatıplar çıkacak. Onlar bizim dilimizle, bizim aziz duygumuza seslenecek, konuşacak. Halbuki gönüllerinde hayırdan eser olmayacak. Bizim dini kaydelerimizle, bizim dini hislerimize hitap edecekler ve ümmeti cehenneme ve felakete Davet edecekler diyor Muharide gelen rivayette. Hani bugün küsülere çıkıp ağlayıp sızlayan insanlar yok mu? Ne anlıyor dinleyenler? Ağlıyor, ağlıyor. Adam diyor ki, hasedi var. isteğine getireyim. Aranızda diyor, Allah Resulü'nün dolaştığını görüyor diyor. Elinde bir kitap var diyor. Cennetlik, cehennemlik hepsi diyor orada var diyor. Bu garibin derisi yok diyor. Bak diyor, Enselerinizi okşayarak diyor. Ve bunu korkkoca caminin içinde herkes Allah diyor. Herkes yıkılıyor, ağlıyor, sürdürüyor. Adam bayılır Ve bu tür deli şasmalarına o insanlar çok rahatlıkla ne yapabiliyor? İnanıyorlar. Ve zamanın delisi olarak bakıyorlar şimdi. o adamada. Yani mehdi olarak bakabiliyorlar. Düşünün. Evet. Şimdi bu şuna benziyor. Bu şuna benziyor. Ee, Hoca Efendiler çok anlatır. Akide kitaplarında da yazar. Arapçalarda da bu. Köyün birinde bir çeşme varmış. O çeşmeden kim içerse delirilmiş. Hoca bakmış fark etmiş. İçenler Artık ipesapa gelmiyor. Ailesini toplamış demiş ki, sakın demiş bu çeşmede su içmeyin. İçerseniz siz de bu maki bulunur. Ve gel zaman git zaman o köy bir bir derken... içmeyen bir bu aile kalmış. Bu sefer o deliler akıllı aileye deli gözüyle bakmaya de başlamışlar. Hoca ailesini toplamış, vallahi demiş. Ya bu keşmeden içeceğiz, bu delilere karışacağız. Ya da bunlar bizi öldürecek. Demiş. Evet. Bu ve bunun gibi birçok e, misaller var. Yine Aleyhisselatü Vesselam İsra'ya, miraca çıkarılduğum gece dudakları ateşten makaslarla kesilen bir takım insanlar gördüm. Bunlar kimlerdir ey Cibril diye sorduğumda bana şu cevabı verdin. Bunlar, dünya ehlinde sizin hatıplarınız İnsanlara iyilik emrettikleri halde, kitabı okudukları halde, bizzat kendilerini utanmaktır. İşte cezası da boğuldu, diye orada ciddi söylemiştir. Yine Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam, kendisinin yapmadığı bir davranışa veya söze insanları çağıran kişi, ya vazgeçinceye, veya çağırdığın şeyi yapıncaya kadar Allah'ın azabının gölgesi altındadır. Demin naklettiğimiz gibi. Allah sonuna soruyorlar Aleyhisselatü Vesselam'a İlim nedir? Amelin kılavuzudur bölünmüştür. Evet. İlim nedir diye sorulduğunda amelin kılavuzudur diye cevap vermiştir. Allah kendisinden razı olsun Ebu Hüreyre eğer Allah'ın kitabındaki şu iki ayet olmasaydı size hiçbir hadis divayet etmezdim diyerek Bakara 159 ve 160. ayetleri zikretmiştir. Hasan-ı Allah kendisinden razı olsun insanlara uygulamanla fiilinle nasihat et sözlerinden değil demiştir. Evet. Ve yine Hasan'a başlıyor, Allah kendisinden razı olsun. İyiliği emreden birisi olduğu zaman onu kendisi yaşayıp uygulayanlardan ol. Yoksa helap olursun. Münker'i de sakındıranlardan olduğunda ondan kendini sakınanların ilki ol. Yoksa helap olursun. Duymuştur. Evet. Rabbim hepimize hayır versin. Amin. Ayşe annemiz diyor ki ve vesselam iki şeyden birini yapma konusunda serbest bırakıldığı zaman, günah olmadığı sürece mutlaka en kolay olanı tercih ederdi. Eğer yapılacak iş günah ise ondan en uzak olan kendisi olurdu. Yok, Allah'ın yasaklarından değilse onda en kolayı takip eder. Allah'ın yasakladığı çiğnendiği sürece o sahıstan intikamı ne yapmıştır? Almıştır. Ama hiçbir zaman nefsi için intikam almamıştır. Evet. Delemle ne lafalı kardeşler? E, i̇nşallah haftaya ilimle İslam nedir? İslam'da alim kime denir? Heva ve heva ehli nasıl olur? İslamiyetin nasıl bir din olduğu İlmin gizlenip gizlenmeyeceği belki konularla inşallah takip edelim. Bugün bu kadarlık yeter. Ne kadar uzaklısak alın bir zorlaşır. Ben portretin başındaki ayetleri tekrarlayayım. Arap Söylesi'nde Allah Azze ve Celle ayetlerimizi yalanmayan insanın durumu diyor. Üstüne varsam da kendi haline bıraksan da dilini sarkıp soruyan köpeğin durumu gibidir. Diyor. Ve Cuma Suresinin 5. ayetinde koca koca kitapları sırtında taşıyan bir merkebin misali gibidir. Allah Azze ve Celle anlattığımız doğrularla amel etmeyi hepimize nasip etsin. Amin. Allah Subhanehu ve Teala Rabbani alimlerin sayısını arttırsın ve bizlerin içinden çıkmasını nasip etsin. Amin. Allahumma, merhaba bir hamdiki. Eşedünne, elahiyle,